İkinci olarak değinmem, değinmesini istediğim konu İslam'da veli ve evliya kavramı. Bu gerçekten çok karıştırılıyor. Veli ve evliya kimdir? Evliyalar kimlerdir? Nasıl olur? Bunlar çok karıştırılıyor. Bu sefer bunun ayrımı zor oluyor. İnşallah Kur'an-ı Kerim'den Allah dostları velilerle şeytan dostları, şeytana yakın olanlar arasındaki Ayırt eden birkaç ayeti okumak istiyorum ki bu konuda e, Allah dostlarıyla şeytan dostları hakkında kitap var. Allah dostlarının özellikleri neler? Şeytan dostlarının özellikleri neler? Bunları ayırt eden, anlatan kitaplar var. Çok geniş bilgiler veriyor. Oradan bunu okuyabilirsiniz. Şimdi Ali radıyallahu anh muhtar denilen birisinin yanından geliyor. Muhtar diyor ki bana olunuyor. Ali öfkeli ve kızarak dönüp geliyor. Ömer'le karşılaşınca Ömer diyor ki... Ey Ali seni kızgın görüyorum diyor. Senin öfkelenmene sebep olan şey ne? Muhtarın kendisine yolunduğunu söylüyor diyor. Ömer de diyor ki doğrudur diyor. Vahiy iki kısımdır diyor. Bir, Allah ile peygamberi arasında, elçileri arasında... İki şeytan ile dostları arasında şeytan dostlarına vahyeder ayetini okuyun onun için normalde bize gayip olan cin ve şeytanlara yakın olan yani zaman söz konusu olmadığı için onlara çok yakın olan şeyi getirir dostuna haber verir ve biz bunun evli olduğunu düşünürüz iyi bilin ki Allah'ın dostlarına korku yoktur ve onlar asla üzülmeyeceklerdir. Yunus suresi ayet 62. Yoksa onlar Allah'tan başka dost mu, veli mi edindiler? Halbuki asla veli Allah'tan başkası değildi. Şura 9. Onlar Allah'ı değil şeytanı dost mu edindiler? Ve kendilerine de doğru yolda olduğunu mu zannediyorlar? Araf 30. Değerli kardeşlerim şeytanın laf getirdiğini, Şeytanın dost edinildiğini ve Allah'ı bırakıp da veli edinildiğini bu ayetlerde söylüyor. Bu ems emsali ayetlerde Allah'ın velileri olduğunu açıkça ifade ediyor. Velinin ise ölçüsü yine Allah'ın kitabı ve sünnetinde vasfettiği gibidir. Her takva ehli insan Allah'ın dostudur. Her takva ehli insan Allah'ın dostudur. Takvası nisbetinde Allah'a dostluğu yakın ve uzaktır. Onlar veliler ancak muttakilerdir. Enfal 34. Onlar veliler ancak muttaki olanlardır. Allah'ı birleyenler, Allah'ı tekleyenlerdir. Onlar o kimselerdir ki Allah'a iman etmiş takva sahibi olanlardır. O veliler. O evliyalar, o kimselerdir ki Allah'a iman etmiş takva sahibi insanlardır. Yunus 63. Bu kitap kendisinden asla şüphe olmayan o kitaptır ki bu takva sahipleri için bir rehberdir. Bu takva sahipleri ki gayba inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler. Allah'ın onlara verdiği rızıktan infak ederler. Bir üstteki ayette Rabbimiz veli Allah'ın dostunu Allah'a iman eden ve gayba iman edenleri, gayba inananları. Bu ayette bu ayeti kerimede de o takfa sahibi insanlar ki onlar bu kitapta zikredilmiştir. O takfa sahipleri ki gayba iman ederler. Namazı dosdoğru kılarlar, Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan zekat olarak verirler ve sadaka infak ederler. Ve yine bu takva sahibi insanlar ki hem sana indirilen kitaba hem de senden öncekilerine iman ederler. Onlar ahirette yakın olan kimselerdir. Bakara 2, 3, 4, Rum 341 değerli kardeşlerim Rabbimiz bu ayetlerde takva sahibi Allah'ın dostu veli insanları saydı gayba iman ederler namazı dost doğru krallar Allah'ın verdiği rızıktan sadaka yani zekat ve sadaka verirler infak ederler bol bol verirler ve yine o takva sahibi ki hem sana indirilen kitaba iman ederler hem de senden önceki indirilenlere iman edenler işte onlar Allah'ın dostlarıdır. Değerli kardeşlerim, Allahuazza ve celalinin dostu olmak bu. Peki sana ve kitaplara iman ederler. İman neydi kardeşlerim? Yasin suresinde ve Yusuf suresinde imanın imanın tasdik anlamında olduğunu Tastiğin de üç kısımda olduğunu. Mesela Yusuf Aley Yakup Aleyhisselam kardeşlerinin haberine ne diyor? Ben size iman edecek değilim. Yani sizi tasdik edecek değilim. O nasıl bir kurtmuş ki çocuğumun gömleğini parçalamış da şey etini parçalamış da gömleğine hiçbir zarar vermemiş. Ben size iman edenlerden değilim. Yani sizi tasdik edenlerden değilim diyor. Tasliğinde Müslim'de gelen hadiste 3 kısımda olduğunu biliyorsunuz. Diliyle ıkrar, azalarıyla tatbik, kalbiyle ihtikat. Kalbin ihtikadı, dilin ikrarı, azaların tatbiki. Yani Allah'ın kitabını diliyle ıkrar eden, azalarıyla tatbik eden, kalbi, kalbiyle ihtikat eden, iman eden kişi Allah'ın kitabına iman etmiştir. Bu üçünden birisi eksik olursa iman sahih değildir. Bundan dolayı da Allah'ın dostu olma ihtimali yok. Gelen bir ayeti kalbiyle itikad edeceğiz. Dilimizle ıkrar edeceğiz. Azalarımızla tatbik edeceğiz. Bu ayet Allah'tan geldi iman ettim deyip onun gereğince amel etmemek de tıpkı şunun gibi. Müslim'in nevebi şerhinde diliyle ve kalbiyle iman edip Azalarıyla tatbik etmeyenin misali şöyle anlatılıyor. Değerli kardeşlerim. Diyor ki bir topluluk oturuyorsunuz burada. Atını koşturarak bir suvari geldi. Selamun aleyküm, aleykümselam. Arkadaşlar beni nasıl bilirsiniz? Seni sağlam ve güvenilir biliriz. Getirdiğim haber nasıl? Getirdiğin haber doğrudur. Şimdi gelen insanı bu topluluk, Kendisini tasdik etse, doğrulardan olduğunu söylese. Getirdiği haberin de doğru olduğunu söylese. Getirdiğim haberde şudur. Şu tepenin arkasından bir düşman topluluğu geliyor. Sizi yakacak, burayı terk edin. Şimdi değerli kardeşlerim siz anlamaya çalışın. Gelen kişiyi doğruladık, tasdik ettik. Getirdiği haberi de doğruladık, tasdik ettik. Getirdiği haberin gereğince yaşamasak, onu uygulamasak, kalkıp burayı terk etmesek, o getiren haberin, getirdiği haber bize fayda verir mi? Yok. Vermez. Neden? O düşman topluluğu gelir bizi yakar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, haberci benim, getirdiğim haber de İslam'dır. Allah'ın Resulünü tasdik edeceğim, doğrulayacağım. Getirdiği Kur'an haberini doğrulayacaksın, tasdik edeceğim, Ama gereğince amel etmeyeceğim sana okunan ayetlerle yaşamayacaksın ne kadar Allah'ın kitabına iman ettin onun için de insan kendini sorgulamalı o ayetler nefsimizin zoruna dahi gitse yüzümüzün üzerine kapanıp yine asla ona söz söylememeliyiz veya Allah korusun aykırı davranmamalıyız bilmeyerek ona aykırı yaşamaksa müstesnadır onun için değerli kardeşler Burada Allah'ın kitabına imanı da böyle anlamalıyız. Allah'ın kitabına iman, onu kabul etme, kalbinle ihtikat, dilinle ıkrar, azalarınla tatbik. Burada da ve o takva sahibi insanlar ki, gayba inanırlar, namazını dosdoğru kılarlar, Allah'ın verdiği rızıktan sadaka ve zekaat verirler ve yine o takva sahibi insanlar ki, sana senden öncekilerine sana indirilen kitaba ve senden önceki kitaplara da iman ederler yani tasdik ederler kalpleriyle itikad ederler dilleriyle ıkrat ederler azalarıyla da amel ederler işte o takva sahibi olan Allah'ın veli ve dostları onlardır sizin veliniz ancak Allah Resulü namazı kılan ve zekatı verenlerdir diyor sizin veliniz dostunuz sizin veliniz ancak Allah Resul'u ve namazı kılanlardır ve zekatını verenlerdir onların Allah'tan başka velileri yoktur Allah müminlerin velisidir muhakkak ki benim velim kitaba indir kitabı indiren Allah'tır Allah Takva sahiplerinin dostu ve velisidir. Sizin Allah'tan başka dost ve veliniz mi var? Ne az öğüt dinliyorsunuz. Evet bunların her birinin başlığı bir ayet. Sizin veliniz ancak Allah Resulü ve namazı kılan zekatını verenlerdir. Onlar Allah'tan başka onların Allah'tan başka velisi yoktur. Maide 55. Allah müminlerin velisidir rat 11 muhakkak ki benim velim kitabı indiren Allah'tır Ali İmran 68 Allah takva sahiplerin dostu ve velisidir Araf 196 sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur yalnız ona güvenin şu ara 6 ve 9 değerli kardeşlerim ehli takvanın ve Allah'ın velisinin özelliklerine gelince Allah'u Azza ve celle'nin emirlerini yerine getiren yasakladığı şeylerden kaçınan Allah'ın nimetlerine en asgari derece dahi olsa iman eden tasdik eden nimete nankörlük etmeyen şüpheli şeylerden kaçınan emrolunduğu şeyleri gücü yettiğince yerine getiren takva sahibinin özelliklerine gelince umum manada emirlere sıkı sıkıya sarılan yasaklarından sakınan ve haramlardan uzak duran kendisince şüpheli şeylerde arkasına düşmeyip Allah'a gözyaşı döken Allah'a iman etmek gayba iman eden zekatı veren önceki kitaplara Kur'an'a iman eden, tasdik eden, ahirete iman eden, bolluk ve darlık içerisinde sarf edip harcayan, insanların kusurlarını bağışlayan, kötü bir iş yaptığında Allah'tan af dileyen, günahlarda ısrar etmeyen, meleklere iman eden, köle azat eden, hizmetçisine fazla yük yüklemeyen, zorda, darda ve savaşta, sabır ve sebaat gösteren söz verdiğinde sözünü yerine getiren doğru sözlü olan ve doğru konuşan insanların kusur ve günahlarını araştırmayan kendi kusur ve günahı küçük de olsa gözyaşı döken hiç kimsenin olmadığı yerde bir topluluk içinde gibi Allah'tan korkan iffetli namuslu mümin bir kadına iftira etmeyen ırz ve namusunu gözetip korlayan kendi ırz ve namusunu gözetip korladığı gibi başkalarının ırz ve namusunu da görüp gözeten kişi takva ehlidir değerli kardeşlerim bu okuduğum her başlık bir ayet Yunus 63 Bakara 3 4 5 Ali İmran 34 35 36 37 Bakara 135'ten 177'ye kadar takva sahibinin özelliklerini bu 17 maddeyi anlatıyor değerli kardeşlerim. Takva sahibi insanlar da benim dostumdur. Bakara 5. İşte bunlar Rablerinden gelen hidayet üzerinde ve işte bunlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Değerli kardeşlerim bu 17 başlığı yapan... Bunların her biri birer ayetin içinde geçen başlıklar işte bunlar La Rablerinden gelen hidayet üzerinde olan ve işte bunlar kurtuluşa erenlerdir diyor değerli kardeşlerim. Evet Allah'ın dostları takva ehli veli olan insanlar işte bunlar ve ziyade olarak da yine Allah'ın dostları nafile ibadetlerine devam eden farzlarında kusur etmeyen Sılahi rahimi kesmeyen, akrabalarına nesep ve kan yoluyla yakın olan şekliyle davranan da yine Allah'ın dostudur değerli kardeşlerim. Bunlar da hadislerde ziyade olarak geliyor. Biliyorsunuz kulum bana farzlarıyla yaklaşır. Ben kulumu nafileleriyle severim hadislerinde de nafile ibadetleri devam etmek Allahu Azza ve Celle'nin sevgisini gerektiriyor değerli kardeşlerim. Yine diğer bir ayeti kerimede müminler inananları bırakıp da kafirleri dost edinmezler. Böyle yaparlarsa Allah ile dostluğu kalmaz. Bu da kafiri dost edinmenin Allah ile dostluğu, Allah ile yakınlığı ilişkiyi kesen bir davranış. Ali İmran suresi 28. Peki kafiri dost edinmek nedir değerli kardeşlerim? Bu da çok yanlış anlaşılan çok yanlış uygulanan, çok yanlış anlatılan bir kavram. Bunu da özet olarak bir başlıklar halinde zikredelim. Değerli kardeşlerim. Tevbe suresinde kafirlerden biri, kitap ehlinden biri size uğrarsa koruyun, himaye edirin, edin, varmak istediği yere de emin bir şekilde ulaştırın. Demek ki kitap ehli birisini himaye etmek, misafir etmek, gidirip içirmek Ulaşması gereken yere doğru bir şekilde sorunsuz bir şekilde ulaştırmak onu dost edinmek değilmiş. Ona tebessüm etmek onu dost edinmek değilmiş. Onu misafir etmek dost edinmek değilmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi Sevdan Radiyallahu Allah'ın annesi Allah Resulü'nün evine geliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın minderine oturuyor. Sevdan kalk pis necist diyor. Allah'ın Resulü'nün minderine oturma. Çünkü müşriktir. Allah Resulü ey sevdan o senin annen ona yumuşak davran diyor. Yumuşak davranmak dost edinmek değilmiş. Altına minder vermek dost edinmek değilmiş. Tevessüm etmek dost edinmek değilmiş değerli kardeşlerim. Onun için kitap elinden birine düşmüşse el atmak Komşunsa ziyaret etmek dost etmek değildir. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a gelen bir haberde Yahudi komşusunun çocuğu ölüyor. Ölmek üzere Allah'ın Resulüne haber ulaştığında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o Yahudi'ye Yahudinin ziyaretine gidiyor. Çocuğa ölüm sekaratı anında görünce ey çocuk la ilahe illallah de diyor. Çocuk bir babasına bakıyor. Bir Allah'ın Resuluna bakıyor. Tekrar bir ona bakıyor bir ona bakıyor. Bunu yapınca Allah Resulü aleyhisselatu Vesselam'a çok acıklı bir şekilde bakınca babası dayanamıyor. Ey çocuğum diyor Ebul Kasım'ın söylediğini söyle diyor. Ve çocuk kelime-i şehadet getiriyor. Bir kişiyi de cehennem azabından kurtaran Allah'a hamdolsun diye Allah Resulü dua ediyor değerli kardeşlerim. Onun için Yahudi birini ziyaret etmeye veya kitap ehli birini ziyaret etmeye gitmekten de dostluktan değildir değerli kardeşlerim. El -vel berada dostluğu şöyle görüyoruz. Ona yağcılık olsun diye selamda önce davranman. Onun kutsal saydığı gün ve geceleri tebrik etmen. Evet, selamlaşınız o aranızdaki dostluğu artırır. Bakın dostluk lafı geçiyor. Değerli kardeşlerim onun kutsal saydığı gün ve geceleri tebrik etmemek. Allah Resulü Medine'ye geldiğinde Yahudilerin aşure orucu tuttuğunu görüyor. Bunun üzerine e, sorulduğunda bugün Musa'nın denizden kurtarıldığı gündür. İşte bugün kıyamete kopacak. E, bugün sura üflenip kalkılınacak. Bundan dolayı biz Muharrem'in 9'u e, dokuzu, 9'unda oruç tutuyoruz diyor, şey, onun da oruç tutuyoruz diyor. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam biz Musaya sizden daha yakınız yani o bizim dostumuzdur. Biz bu oroca daha yakınız deyip onlara muhalefet edip 9'u 10'u 11'i veya 9'u 10'u veya 10'u 11'i on olarak Allah Resulü üç şekilde oruç tutmayı tavsiye ediyor asabına. Yani onun kutsal saydığı gün ve geceleri tebrik etmemek Kutsamamak bugün kitap ehlinde kutsal sayılan gün ve geceleri tebrik etmek kutsamaksa yine dostluk anlamına geliyor. Bir müminle bir kafir arasında tercihi sunulduğunda sana kafiri tercih etmen ona dostluktandır. Müminin kusurlarını ve zayıflıklarını ona kafire üşa etmen kafire dostluktandır. Bu beş tane kaydaya dikkat ettiğimizde. Bunun dışındaki davranış türlerimiz dostluk değil iştimai bir hayattır. Kafirlerin İslam'ı anlayabilmesi için İslam bize onlarla yemeği içmeyi helal olan şeyler onların kestiklerini yemeği onlarla komşuluk yapmayı onlarla beraber oturup kalkmayı onları evimize misafir etmeyi onları korumayı varmak istedikleri yere ulaştırmayı iştimai bir hayat olarak görüyor. Ayetin sonunda da olur ki sizden hak bir kelime işitirler diyor. Tevbe suresi 1-2-3. ayette ve tefsirinde böyle anlatılıyor değerli kardeşlerim. Onun için kafirleri dost edinmeyin. Bazı kardeşlerimiz kitab eline bir tevessümü dostluk görüyor. Ha sen tevessüm ettin onu dost edindin sen de kafirsin. Allah korusun bu çok yanlış bir anlayış olur. Madem burada dostluk bir tevessümle oluyor. Allah Kur'an-ı Kerim'de kitabı elinin kestiği size helal diyor. E onun kestiğini yemek ne oluyor o zaman? Bunlar içtimai bir hayattır. Onlardan bazı şeyler bize helal, bizden bazı şeyler onlara helaldir. Bu içtimai bir hayattır. Bizden hak bir kelime işitmeleri için İslam bu ruhsatı vermiştir. Onlara dostluk olan şeyler az önce saydığım beş şeydir. Bunlardan korunduğumuzda onları dost edinmiş olmuyoruz değerli kardeşlerim. Ali İmran 28 bu ayette. Ey iman edenler müminleri bırakıp kafirleri dost edinmeyin. Az önce hadisinde anlattığım gibi tercih meselesi ve müminin zayıflıklarını, günahlarını bir kafire inşa edip yayılması da o mümini bırakıp kafire, kafiri dost edinme anlamına geliyor değerli arkadaşlarım. Onlar şeytanlar Allah'tan başka evliyalar edindiler ve kendilerine de kendilerinin doğru yolda olduklarını Sanırlar Araf suresi 30. Şeytan onlara vahyeder, ilham eder, kalplerine vesvese verir. Ee, kendilerinin de doğru yolda olduklarını zannederler. Allah'u Azza ve celle bu tür davranışlardan bizleri korusun kardeşlerim. Evet e, veli ve evliya anlamına gelen muhtasar olarak sade başlıkları böyle zikrettik. Ee, bu konuda e, sormak istediğiniz, bu konuda delil isteme isteyeceğiniz şeyler varsa tekrar bunu sorabilirsiniz değerli kardeşlerim. Eğer bu konuda yoksa e, bir kardeşim şunu sormuştu. Evlenmesi haram olanlar, evlenmemesi haram olanlar kimlerdir? E, bunu sormuştu ve abi bu konuda bir e, sohbet yapsanız gibi yine sohbet değil de başlık olarak bunları yine anlatabilirim bu konuda Nisa 2 Nisa suresi 2. ayet geniş bilgi veriyor bu ayetin tefsiri Müslim 4. cil 1444 numaralı hadiste de şunlar anlatılıyor annesiyle, kızıyla, kız kardeşiyle halasıyla, teyzesiyle kardeş kızıyla, süt annesiyle süt kardeşiyle Kız kardeşiyle kaynanası ile üvey kızı ile Nisa 23 oğlunun hanımı ile iki kız kardeş birbiriyle süt kardeş kızıyla iki süt kardeş birbiriyle kocası bulunan bütün haklarıyla babasının evlenip ayrıldığı kadınla bir kadınla halası ile beraber yani hem kadınla hem halasıyla bir kadının teyzesi ile beraber babasının evlenip ayrıldığı kadınla Müşrik bir kadınla, süt kızıyla yani erkeğin nikahı altındaki süt kızıyla, süt halasıyla, süt teyzesiyle, süt teyzesiyle ve süt halasıyla evlenmesi haramdır değerli kardeşlerim. Ee, erkek için evlenmesi haram olan bu başlıklar. Bir erkek için evlenmesi haram olan bu başlıklar. Kadın içinse oğluyla, babasıyla, kızıyla, kız kardeşinin oğluyla, amcası ile Dayısı ile damadı ile kayın babası ile eniştesi ile e, emzirdiği erkek ile süt kardeşi ile süt amcası ile süt dayısı ile süt babası ile müşrik bir erkekle süt oğlu yani kimi emzirmiş ise onunla kimi emzirmişse onunla bu başlıklar 8 tane Müslim 4. cilt 1444. Müslim 4. cil 1545 Bakara suresi 221. Ayetin tefsiri değerli kardeşlerim. Bunlara İslam'da biliyorsunuz fıkhi bilgiler deniliyor. Ee, bu tür şeylerle de çok karşılaşıyoruz. Abi kimlerle haram? Ee, haram olanlar ev halkıyla da beraber oturabilecek. Yani biri, ikinci zinetini koruması gerekmeyen insanlar bunlar. Yani senin hanımın şu haram olmayanlarla evlenmesi, evlenmesi haram olanlarla bir ikinci ziynetine yani dış ziynetine dikkat etmeden de oturabilir birinci ziynet sade kocasına ikinci ziynet yani ev kıyafetiyle de evlenmesi haram olan şu yirmi dört şahısla oturabilir değerli kardeşlerim ee, tekrar isterseniz başlıklarını tekrar okuyalım annesiyle erkek için kızıyla kız kardeşiyle, halasıyla, teyzesiyle, kardeş kızıyla, süt annesiyle, süt kız kardeşiyle, kaynanası ile, üvey kızıyla, oğlunun hanımı ile, geliniyle, iki kız kardeş ile beraber. Yani iki kız kardeş aynı anda nikaha alınmaz. Baldız mahremdir. Birinci ikinci zinet yani ev zinetiyle korunmalıdır ama aynı anda evlenilmesi haramdır. Nisa 23. Rabbiniz Nisa 23'te iki kız kardeşi aynı nikah almayı haram kılıyor. Biri ölürse diğerinin nikaha bir sakıncası yoksa e onunla evlenebilir. Süt kardeşinin kızıyla iki süt kız kardeşiyle birden. Bak iki kız kardeşi alamadığın gibi iki süt kız kardeşi birden de alamıyorsun. Kocası bulunan bütün kadınlarla babasının evlenip ayrıldığı kadınla bir kadın halasıyla beraber. Nikahlanmaz. Bir kadın teyzesiyle beraber nikahlanmaz. Babanın evlenip ayrıldığı kadınla evlenilemez. Müşrik bir kadınla evlenilemez. Müttehidin suresi 10, Bakara suresi 22. Süt kızıyla, süt halasıyla, süt teyzesiyle de evlenemez değerli kardeşlerim. Erkek için haram olanlar bunlar. Evlenmesi haram olanlar baldız müstesna ev kıyafetiyle de erkeğin yanında ...oturabilirler değerli kardeşlerim. Kadın için haram olanlarsa... ...tekrarlayalım... ...oğluyla babasıyla evlenemez... ...kardeşiyle evlenemez... ...kardeşinin oğluyla yeğeniyle evlenemez... ...amcasıyla evlenemez... ...dayısıyla evlenemez... ...damadı ile evlenemez... ...kayınbabasıyla evlenemez... ...eniştesiyle... ...eniştesiyle beraber evlenemez... ...emzirdiği, emzirdiği erkekle evlenemez... ...süt kardeşiyle evlenemez süt amcası ile evlenemez birinci nesep ikincisi üçüncüsü değil o süt amcasının diğer kardeşi değil sade süt amcası süt dayısı ile evlenemez yine birincisiyle süt babasıyla evlenemez yine birincisiyle müşrik bir erkekle evlenemez süt oğlu ile evlenemez bu başlıklar Müslim dördüncü cilt müslüm yine dördüncü cilt 1445 bakara suresi 221. ayet ve tefsiri değerli kardeşlerim Evet evlenmesi haram olanlar da bunlar değerli kardeşlerim. Bu konularda sormak istediğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz değerli kardeşlerim. Abi, mı söylesek, mı? Şimdi baldızla hem e, hanımın hem de hanımın kız kardeşi baldızla evlenmek haram. Evlenmek haram ama aynı evde ev kıyafetiyle oturmak haram. Yani. Tabi evlenemez şey oturamazsın. Olur. Ama mesela teyzeyle evlenmek aramama teyzenle ev kıyafetiyle oturabilirsin. Halanla evlenemezsin evlenmek aramama halanla aynı evde e, ev kıyafetiyle oturabilirsin. Yani hala ev kıyafetiyle kendi oğlu gibi sen, seninle oturabilir. Bunlar tabi hep bir ayet ve hadis e, başlıkları sade başlıklar olarak zikrettim çok fazla zaman almayalım diye B bütün bunlar ayet hadis. Baldızda şey oluyor anladığım kadarıyla yani eş vefat edince baldız nikah sonra nikaha girebiliyor. Tabi. Tabii. Diğer Çünkü ayına... nikahlanması haram olmayan birisi o. Hocam, eş hocam, öldüğünde hani ehli kitapla mesela kolları şöyle olsun diye yani olsun yani bir arada oturulur misafir edilir. Yemek yemesi olan bahsettiniz ya. Evet. Sonra bu haram olan meselelerden bahsettim. O sıra benim aklıma şeyler geldi. Biz de mesela karışık oturmuyoruz kısım akrabayla. Hani o nikah düşenlerle. Ama mesela onlara mesela hak bir şey söyleme konusunda da bizden hem istifade edemiyorlar. Hem o yönden biraz sakata giriyoruz. Bir taraftan taviz vermiyoruz. Hani gözümüz akrabalarımızdan nikah düşenlere çarpmıyor. bizim hamımızda gözleri çarpmıyor diye kötü evet. bir yol açılmıyor o taraftan iyi de bir taraftan da hem bizden hak bir şey duyanıyorlar hem sıvayı terk etmek zorunda kalıyoruz biraz karışık sordum ama şimdi ıı, oldu. şöyle bir ayırırsak kitabeli müşrikler ayrı Müslüman akrabamız ayrı bu ikisi farklı soru değil mi kitabeli müşrik zaten onun için helal haram söz konusu değil ee, kitap ehli müşrik veya müşrik ahlakında olan bir insan bizimle emri bir maruf anil münker mevzusunda yani kendisine bir şeyler anlatmamız için bize bir talepte bulunduğunda öncelikle onun kendisiyle beraber eğer bayansa mahrem olmayan birini isteriz. Bu mümkün değilse kendi bunu temin edemezse bizim mahrem olan birimiz yani eşimiz, annemiz, kızımız onunla beraber ...oturup biz ona nasihat edebiliriz. Hısım Diğer hısım akrabaya... gelince... ...zaten müşterek bir korunma var. Yani siz de dikkat edeceksiniz... ...Müslüman olan hısım ve akrabanız da dikkat edecek. Bunun örneği de şu... ...Sahi Buhar'da gelen bir hadiste... ...Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam... ...ve selamı... birisi eve yemeğe götürüyor. Evin gelini diyor... ...yeni evli... ...gelin yeni evliye derdiler... ...eski evliye kadın derdiler. Evin gelini... Etli yemek sunuyor. Allah Resulü'nün tabağına iki tane et parçası koyuyor. Diğerlerine birer tane koyuyor. Diğerleri diyorlar ki neden bize bir tane Allah Resulü'ne iki tane? Birisi misafir olduğu için birisi de Allah Resulü olduğu için diyor. Ve sahabeler gülüştüler aralarında. Bakın evin hanımı misafirlere hizmet ediyor. Yani iki tarafta inançlı olursa ev ziynetini yani ev kıyafetiyle değil dış kıyafetiyle bir araya gelip nasihatlaşabilirler. Hatta akrabaları bırak, yabancılar bile olsa iki tarafında mahremi de bir arada olursa ve her iki taraftan birinin mahremi, örneğin bir gelin eşi yanında, kardeşi yanında veya babası yanında siz oturup ona İslami kurallar içerisinde nasihat edebilirsiniz. Bir kadın erkeğe nasihat edebilir. Nisa suresinde Rabbimiz ve Ahzab suresinde abazlı ses çıkarmayın diyor. Abazlı olmadan... E, Sessinde fitne uyandırmayacak bir davranış olmadan nasihat edebilir. Bu denge tutmak zor oluyor hocam. Mutlaka, e tabii ki yani mutlaka. Bile bu devirde, e, muhakkak. Kötülük e, onun için mümkün mertebe perde arkasından veya dış kıyafetiyle. Şimdi biz akrabalarımıza bunu yapmayınca bu sefer şöyle. E, felanın karısı çarşıya pazara alışverişe gidiyor. Biz gittiğimizde bizden kaçıyor. Bu ne lahana bu ne turşu diyorlar. O zaman ölçü var. Dışarı dış kıyafetiyle gidiyor. Yani dış zinetini giyiyor onunla gidiyor. O zaman evdeki mahrem olanlara da dış zinetiyle e, gelebilir, hizmetini edebilir, onlara soru sorabilir veya e, bir şeyler anlatabilir. Bukhari'nin 7. cildinde ve 11. cildinde gelen hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sahabe hanımları geliyor. Ey Allah Resulü sen erkeklerimize nasihat ediyorsun. Bize de bir gün ayır. Bize de nasihat et diyor. Allah Resulü cuma gününü hanımlara ayırıyor ve cuma günü onlara nasihat ediyor. Ee, dış kıyafetleriyle. Hatta o kadar yaklaştılar ki diyor neredeyse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dizine değecekler. Ömer içeri girince diyor hepsi kalkıp kaçtılar diyor. Allah Resulü bunun üzerine ey Ömer şeytan seni yolda görünce korkudan yol değiştirir diyor. Yani yönünü değiştirir diyor. Ama o şimdi o Peygamber Efendimiz'e sağ olasın has bir şey. Yani. Şimdiki bir Allah dostu bizim dibine alıp konuşamaz yani hocam. Şimdiki e, o gün Allah Resulü perde arkasından ve dış kıyafetiyle konuşuyor. Şimdiki bazı Allah dostları biat için elini de tutuyor. Sıdaya bu konuda hani yani. Bizde bir sakatlık çıkmasın diye karşılıklı eğer mem meman olur mu hocam? Yani terk İslami ölçülerde bu herde gelen bir hadiste Hafsa radıyallahu tanınmayacak şekilde kapanmış dışarıda ihtiyaçları için bulunuyor. Ömer görüyor. Ey kızım koş git evine diyor. Hafsa radıyallahu koşarak içeri geliyor. Bu telaşı görünce Allah Resulü nedir ey Hafsa bu halin diyor. Babam Ömer diyor çıkmama müsaade etmedi Ey Havsa diyor ben Ömer'den Allah da benden daha kıskançtır Allah'ın verdiği ruhsatı kimse mani olamaz diyor şimdi mutlak ihtiyaçsa bak bir arada bulunmak mutlak ihtiyaçsa İslami kurallara riayet ederek ses tonuna hareketlerine gereksiz konuşmamalarına dış kıyafetine ve tesettürüne dikkat ederek riayet ederek yanlarında mahrem bulunarak nasihat edilebilir. Yasak kimseye yasak koyamaz. Bunun delili Ha Buhari 16. cilt 7194 numaralı sayfa. Sahih Buhari cilt 16 7194 numaralı sayfa kadınlara sohbet. Ama kadına biat vermek için eli tutulmaz, dokunulmaz. Mesela ayrı bir şey. bir arada bulunma derken bak Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki her kim her hangi bir kadın kocasından başkasının yanında koku sürerse o kokuyu hisseden erkeklerle zina etmiş gibidir diyor. Demek ki koku sürünmüşse bir arada oturmaya müsait değil, uygun değildir. Onun kokusunu hissetmemeli. Kokuyu ancak eşi için sürülmeli. İpek ancak eşinin yanında giyilmeli. Ve yine bir arada bulunduğunda dış kıyafet e, diye zannedilip bir arada bulunduğunda şeffaf olmamalı. Çok çok farklı ve göz alıcı renk olmamalı. Bunlara da riayet edilmeli. Yani Onun için tümünün başlığı olarak dedim ya İslami kural ve kaydelere riayet ederek buna riayet edilmeli. Risk varsa öyle bir şey. Şimdi bak biz haram diyemeyiz. Mesela bana keler eti getirsen yemen haram mıdır desen hayır. Allah Resulü Yemen tarafında keler teklif ediliyor Allah Resulü yemiyor. E ama hemen sahabe atıyor haram mı Allah hayır haram değil diyor ben alışmamışım. Şimdi haram diyemezsin yasak koyamazsın ama maslahat görmüyorsan gerekli görmüyorsan çıkmasına müsaade etmesin. Ama bunu haram diyemezsin. Çünkü din evrenseldir yani sana göre ihtiyaç değildir o nasihat. Ama öyle topluluk varlar vardır ki mutlak ihtiyaçtır. Ama dikkat etmen aşırıya ergen gitmen, Tabii ki bak dedim ya olarak... İslami kural ve kaideler içerisinde. Mesela ben arkadaşlara erkek hocalarımız geliyor bazen çok güzel faydalanılması gereken hocalar. Perde korneş taktırdım. Bak orada oradan korneş çektirip hoca burada hanımlar arka tarafta. Yani o nasihattan onları niye mahrum bırakalım? Ama gerçekten çok yaşlı hocadır. İşte yani... Ee, artık şehveti onun için bir galebe çalmıyordur. Kızı yaşındadır. Ee, kadın dış kıyafetli olmak şartıyla birebir de nasihat edebilir. Bu hadis gereği. Şimdi yasak dediğinde bu hadise yasak koymuş olursun. Bu sefer Allah'a, Resul'le iman etmek e, evliyalık vasıflarındandı. Allah'ın Resul'le bu mevzuda iman etmiş olmaz. Hocam, yasak demeden, tamam, öyle bir var. Sen kendin... Ama bak Ömer yasaklayınca kızını ne diyor? Eee ben Ömer'den Allah'ta da benden daha kıskançtır. Allah'ın ruhsat verdiği şeyi Ömer yasaklayamaz diyor. Yani yasak koymasın ama hoş görmeyebilirsin, göndermeyebilirsin. Ee, o nasihat edecek insanı tanıdığın için müsaade etmeyebilirsin. Bu aşırılık olmaz yani. Olmaz. Yani ekstra Hayır. kendin dikkat ediyor. Tabii ki. <gülüyor> ama şu da var. Ee, eğer biz hanımlarımızı eğitemiyorsak, yetiştiremiyorsak mutlaka eğitilmeliler bak. Ama... İslami kural ve kaidelere riayet edilerek mesela ben sen burada hanımlara sohbet ederken mutlak perdenin çekilmesini isterim. Yani niye Allah korusun niye göz tehlikesine düşesin ki? Hayır, yani genç hocalarımız şey yaptığında burada perdeyi takarız nasihat edilir o kadar. Hanım da buna rağmen dış kıyafetiyle oturur. Oturmak zorunda. Yani İslam'da helal ve haram koyma Allah korusun bile bile yapıldığında İslam'dan çıkarabilecek bir şey. Onun için e, yememek yapmamak ayrı şey, helal haram hükümü koymak ayrı şey. İslam buna ruhsat vermiştir ama ölçülerini de İslam koymuştur. Bu işte mesele tasavvufta bu yapılır, bu efendi babadır, nefsini öldürmüştür, sahir insanlara haram olan buna helaldir şeklinde yaklaşımlar vardır. Ha bu Hasan, Hüseyin, AB diye ayırt etmek gerekmiyor ama bu olmuştur. Hatta kaynak eserlerinde bile bunları okuruz. İşte nefsini öldürmüştür. Onun nefsi yoktur. Onun nefsi sayır insanlar gibi değildir. Haşa. Evet İslam nasihatı öngörmüştür. Ruhsat vermiştir. Ölçülerini de o koymuştur. Mesela bak ayete. Ey peygamber zevceleri ve müminlerin kadınları sesinizi abazlı çıkarmayın kalplerde fitne uyandırırsınız. Yürürken Ayaklarınızı vurmayın. Kalbinde fitne olanlar sizden bir şey umarlar diyor bak. Yani ayak sesi ses bile fitneye Allah korusun şehveti uyandırmaya bir sebep olacaksa e kendisi yüzü onun için râhet edilmeli. İslam kurallarında koymuş. Evet görülebilir ama şartları bu. Konuşabilir ama şartları bu diye ölçülerinde koymuştur. O ölçülere şöyle bilseniz Anlatan hoca da dinleyen kadın da bu ölçüleri biliyor ikisi de riayet eder. Hele biri de topluluksa işte 10 kişi 20 kişi 50 kişi 100 kişi ise biraz daha dikkat eder ki bir sakınca olmaz. Ee, olmaz dediğimizde biz kendimiz eğitemiyoruz. Bazı kadın vardır sizden almaz mutlak bir hocadan alacak. Siz defalarca aynı şeyi anlatmışsınızdır etkili olamazsınız. Bir başka biraz değer verdiği hele kocasının değer verdiği bir hocasını dinlerse. Abisini dinlerse çok etkilenir. Bir bakarsınız ki evde yüzde yüz değişim olmuş. Ve çocukların ilk öğretmeni de anne. Eğitilmeliler ama ölçüsü İslam olmalı. Anlatılmalı ama ölçüsü İslam olmalı. Evet. Mesela kadın sohbete gidebilir mi? Evet denilir. Hemen arkasından şu öğrenilmeli. Nelere riayet etmeli? Nelere dikkat etmeli? Mesela kadınlar arası bizim hanımlarımız sohbetten önce... Bir yıl kadınlar arası ziyaretleşmeyi okuttum sohbet olarak bunu okuttum ziyaretleşmelerde nelere dikkat edilir Nere, nelere riayet edilir hatta izzet ve ikrama bile dokunuyor ilim ehli. şimdi size geldi bizim hanım sizin hanım izzet ve ikram boğdu e, ben yapamıyorum şimdi bunu. Bu sefer bak gelmemesini istiyor. İzzet ve ikramda bile vasat olunmasını emrediyor İslam. Çünkü biri yapar biri yapamaz. O zaman izzet ve ikramda en edna en az yapabilecek baz alınarak yapılmalı. Onu mahcup etmemek için. Kılık kıyafette yani en e, olumsuz bir elbise veya çok ucuz veya çok eski elbise giyile, giyebilecek bir kadın baz alınarak Kadınlara nasihat etmeli. Çünkü bu sefer nasihattan ziyade kılık kıyafet yarışı başlar. Falan böyle almıştı filan böyle eşyada aynı şey olmalı. Mesela ne diyor? Sizin ey kadınlar sizin en hayırlınız imkanı bu hadis genel kadın erkek ey müminler sizin en hayırlınız imkanı olduğu halde cemaatin orta halli gibi giyeninizdir diyor bak. Birinin çok çok imkanı vardır ama bir bakarsın sıradan orta halli gibi giymiştir. Neden? Haram mı o iyisini alıp giyse değil. Haram diyemezsin. Ama nifak oluşturur, haset oluşturur, özenti başlar. Bu giysi konusunda bir yarışı kamçılar. Onun için kadın sohbetten önce ziyaretleşme adamına. Onu da vaaz almıyor hocam ben de şahit alıyorum. Gidiyor en tatlı hocanın evine ya diyor perdesi böyle koltuğu böyle. Yani o takva i̇şte biz, bize ne demeli? İşte bak önce dedim ya bundan önce ziyaretleşme adamını öğrenmeli. Anlatan da dinleyen de. Bir hamurdan pasta yapıyor. 7-8 çeşit pasta, kek. Ya mübarek ne fark eder? Yani bir çeşidini yap, öbüründe zahmete sokma. Ondan sonra geliyor akşam yorgun. Herif dedi mi? kah herif. Hanım şunu yap. Ya vallahi canım çıktı yorgunlukta. E ne yaptın? 7 çeşit pasta yaptın. Yani bir çeşit yapsaydın. <gülüyor> i̇şte bunları biz eğitmeliyiz. Kızımız çok şatafatlı giyinir. Diğer kardeşimizin kızı geldiğinde belki o alamamıştır ona özenir. Bu sefer eve gelir babanın yakasına yapışır. Gördün mü bak Falanın bilmem ne ayakkabılar var filanın ne elbisesi var. Onun için de bu mevzularda da İslam bize nasihat ediyor. İslam hiçbir şeyi eksik bırakmamış. Bu meselelerde de nasihat yani vasat olmamızı orta halli olmamızı ifretten tefritten sakınmamızı en alt tabakaya göre hitap etmemizi kadınlar bir arada bulunduğunda onların yakınlığı mal, araç veya zenginlik yönüyle değil Allah'a ve Resul'una bağlılık yönüyle birbiri arasında değer bulmalı. Şimdi düşün ki arabası çok lüks bundan dolayı değer görüyorsa Allah korusun lüks yarışı başlar ve Allah'u Azza ve celle İslam sevgisini kalplerinden alır lüks hastalığını koyar. Ama o topluluğun içerisinde Allah ve Resulü'ne yakınlık nispetinde değer görüyorsa bu sefer Allah ve Resulü'ne yakınlık yarışı başlar. Bu da e, hayırda yarışın hadisini gündeme getirir. Şimdi düşün ki e, bir topluluk tarafından sevgi değeri var ve şunu biliyorsun e, benim onlara sevimliliğim Allah'a ve Resulü'ne yakınlığım ve bağlılığım nispette olur. Bunu sen biliyorsun sevenler de bunu biliyor. Ne yapmaya çalışırsın? Onlar yanında sevgi kazanmak istiyorsan Allah'a ve Resul'la daha fazla bağlanırsın. Ama düşün ki bir araç, bir zenginlik, bir makam, bir mevkiyle oluyor. O zaman Allah korusun, cemaatten takva alınır, o yönlü yarışa başlar. Bir yönü de bu. Yine cemaatle olmanın, cemaatçe yaşamanın, ifretten, tefritten korunmanın diğer bir yönü işi ehline vermekle ben 30 senelik davanın içinde olabilirim bir kardeşim bir sene içerisinde gelir bir mevzuda benden daha iyi hizmet edebilir şunu bilmeli o kardeşim bu konuda benden daha ehilse o yapmalı o cemaat ona o yeri vermeli o da kendini böyle hazırlamalı yani benim orada yer edinmem zamanla değil o, konuda, o konuyla ehil olmamla alakalı değilse nice yeni insanlar var ki gelir her mevzuda geçer İşi ehline vermediğinde yine karmaşa, kargaşa, nifak, haset ve şey başlar, gıybet başlar. Bir diğer yönü güven ve başta girdiğim o şahitlik müessesesi. Seninle ben kavga da etsem, bağırırsam da şunu bilmelisin. Bilgin abi o kavga nispetinde kalır. Bu kavgayı sebep bilerek... Benim aleyhimde konuşmaz, gıybetimi etmez, haksızlık etmez, adaletsizlik etmez. Şu delillere göre bununla sabit kalır. Bu da güven ve şahitlik müessesesiyle alakalı. Bu güvende verildiğinde Müslümanlar birbirine hüsnüz duymaya başlarlar. Ve Allah yine o kırgınlıklarını sevgiye dönüştürür. Bu da yine cemaatle yaşamanın çok önemli şey, sebeplerinden biri. Şimdi düşün sen olmadığın yerde senin bir sorunun sürekli sorun haline getirildiğini gündeme getirildiğini gıybetin edildiğini o sorunu çok büyüterek farklı yerlere çekildiğini düşündüğünde böyle bir kötümser bir şey estirildiğinde o cemaat içerisinde güven kalmaz saygı sevgi kalmaz orada da Allah'u azze ve celle kalplerini birbirinden ayırır onları cemaatle yaşamanın diğer bir sebebi de bu. Yine cemaatle yaşamanın başka bir sebebi ya bak ne kadar bizim nezdimizde küçük sayılan şeylerle yolculuk esnasında dağılmayın diyor Allah kalplerinizi birbirinden ayırmasın diyor. Bir yolculuğa çıkmışsın pikniğe çıkmışsın kimin kimseden haberi yok biri yamacın o yüzünden gidiyor biri bu yüzünden biri tepesinden bak Allah diyor kalplerinizi ayırır otururken diyor dağınık oturmayın Allah kalplerinizi birbirinden ayırmasın diyor. Bak cemaatle yaşamanın, cemaat içerisinde yaşamanın şeylerine bak. Safların düzgünlüğü ve sık olması yine kalplerin birbirinin olmaması birbirinden ayrılmasına sebep oluyor. Onun için konu cemaatle yaşamanın önemi. Bu anlatıldığında bunlar gündeme gelmeli. Nelere dikkat edilir, ne yapılır, nasıl olur ee, neler nifaha sebep olur hasete sebep olur neler kalplerin birbirine ülfet etmesine sebep olur bunlar anlatılmalı mesela 3 kişi bir aradaysa fısıldayarak konuşmayın diyor kardeşiniz için diyor ileride kullanabileceğiniz tuzakları kurmayın yani sana bir plan program yaparım mubaleli mubalela sorarım senden bir söz alırım onu kaydederim ileride senin aleyhinde sana tuzak kurdum ben Tam örtmem gerekirken tuzak kurarım sana. Bu da cemaatle yaşamanın çok önemli yönlerinden biri. Yani bunlara riayet edildiğinde hata olmaz mı yine olur ama çok asgari olur. Telafisi mümkün olan hatalar olur. Ama bunlara riayet edilmediğinde dikkat edilmediğinde sevgi saygı ölçümüz nefsani ve duygusal olduğunda bir yerde mutlaka kopar. Şimdi ben seni belli şeylerden duygusal olarak seversen o duygusal yönüme hareketin bittiği an kavga başlar seninle. Ama Allah için, Allah'ın emri için, Allah'ın rızası için, Allah'a yakınlığın nispetinde seversen o sürekli sürer. Hataları bile ufak gelir ona. Adam tutuyor kardeşinin veya hocasının 15-20 yıl önce yaptığı veya yapmadığı kesin belli olmayan, ...şeylerle eleştiriyor, tenkit ediyor. Hocam bu şeyi anlayamıyorum. Siz anlatırken kafama başka bir şey takılıyor Bu ezimler Bu cemaatler arası sevgisizlik niye oluyor? Sanki dediğinizle de bir alakası var gibi. Yani o kadar tatvaalı cemaatler. Ya da aralarında görüşüyor da şey Efendiler bizim mi haberimiz olmuyor? Yani, <gülüyor> şey Şimdi... ...biz öncelikle şuna bakmalıyız. Eee... Pakistan'dan bir arkadaşımız gelmişti bizim evde üst katta bir tatlı bir münazaramız oldu kırıcı olmadan bir münazaramız oldu ee, bana kral fahtı soruyor felanı soruyor ya dedim hele bir kral fahttan önce biz ikimiz bir önce bir ittifak olalım bir arada olalım aramızdaki şu buzları çözelim bana ne kral fatlar Allah beni sorumlu tutar mı falan şeyhler niye bir araya gelmedi falan hocalar niye bir araya gelmedi temennimiz gelmeleri iyi olur ama karınca kararınca bismillah deyip biz başlamalıyız bizde kardeşlik ölçüsü şu olmalı Allah'a Resulüne iman etmeli namaz kılmalı bu şartlar bizi kardeş yapıyor sen kardeşlikten atamasın şimdi kardeş dedik sen benim kardeşimsin. Şimdi bu kuru bir kelimemi içi dolu mu? İçini dolduralım bakalım. Sen benim kardeşimsin. Davet ettin mazeretsiz icabet etmedim. Sen benim kardeşimsin. Hüsnü zanda bulunmadım suizanda bulundum. Sen benim kardeşimsin. Hayra ulaştığında haset ettim. Sen benim kardeşimsin. Gıybetini ettim. Sen benim kardeşimsin. Malını, iffetini korumak için bir şey gayret etmedim. Sen benim kardeşimsin. Başına bir şey geldiğinde gece kalkıp dua etmedim. Bu kardeşlik kelimede mi oldu? Uygulamada mı oldu şimdi? Sadece de oldu. Şimdi kardeşliğin içini dola. Kardeşiniz sizi davet ettiğinde mazeretiniz yoksa icabet etmeseniz Allah'a ve indirilen indirileni inkar etmiş olursunuz. Sahi Buhar 9. cilt 3. cilt. Demek ki kardeşliğin yüklediği sorumluluk neymiş? Davetine icabet. Ne şartı varmış icabet etmemene? O davetten önemli bir mazeret şartı varmış. Bir mazeret olabilir gitmemene. O mazereti sunmadıkça gitmemen kardeşliği bozma anlamındadır. Hastalandığında ziyaret etmen kardeşliğin gerekliğindendir. Öldüğünde cenazesine icabet etmen... Kardeşliğin gerektiğindendir. Onun soyunu yani evlatlarını koruman kardeşliğin gerektiğindendir. Ona selamda önce davranman kardeşliğin gerektiğindendir. Onun gıybetini etmemen kardeşliğin gerektiğindendir. Ona iyiliği emredip költülükten sakındırmanın yollarını araman kardeşliğin gerektiğindendir. Ona bir üzücü bir şey geldiğinde üzülüp onun için dua etmen Kardeşliğin gerekliğindendir. Bunları yapmıyorsan, sen benim kardeşim diyorsan bu sadece kuru bir kelime. Bu yedi tane başlığı yapmak zorundasın eğer kardeşinse. Ha. Kardeşim diyor, ya tamam kardeşim diyor, ulan o kafir münafığın teki diyor. E nasıl kardeş hem münafık oldu hem şu oldu. O bir e, şey de olamazdı hocam mesela Allah dostluğu sınıfına da girer mi, girmez mi yasada? Ne kadar Allah'a ve yakınsa o kadar Allah dostluğuna sınırındadır. Ne kadar uzaksa o kadar da uzaktır. Yani illa bir şey koyamazsın. Mesela az önce 23 tane başlık okudum. Şu şu şu şu şu. Bunlardan bir çoğunu yapıp tevhidi zayetmeyenlerin bir çoğunu yapan daha Allah'ın dostu daha Allah'a yakındır. Bazılarını yapmayansa biraz daha uzak. Onu da başlıkta koydum ya kim ne kadar yapıyorsa o kadar yakındır. Kim ne kadar az yapıyorsa da o kadar uzaktır. Ya hocam bu yani şahsi mi düşünmek lazım yani mesela burada insanların inşaatıyla koşturuyor çaba gösteriyor canıyla malıyla ama dünyanın bir öbür ucunda bir ne bileyim bacımızla savaşta tecavüz ediliyor veya açlıktan ölüyor veya zulme oluyor onu pek yani dertler yani, kuru sütübük dua ediyor Allah'ım yardım et falan diye ama böyle samimi bir şey göremiyorsun yani, yani şimdi biz e, onun samimiyetini sorgulamakla mükellef değiliz biz e, vahhiyle uygulamaya bakarız. Naslara uyuyorsa uyuyordur, uymuyorsa yani samimiyetini, niyetini kalbinden geçenlerin sorgulama yetkimiz yok bizim İslam'da. E, sen asıl da böyle böyle düşün, bunu İslam bana vermiyor. Yani bazen çok sorumsuz gördüğüm bir insan belki senden, benden daha çok üzülüyordur. Bir kardeşimiz bak şimdi, değer yargısına bak, bir kardeşimiz gelip başka kardeşlerimizden bir yeri için yardım istiyor. O kardeşimizde yardım edemeyeceğini söyleyince, diyor ki siz müminleri dost edinip sevmiyorsunuz. Siz bu kardeşimizi tekfir ediyor. Kardeşimizde diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, sağ elinizin verdiğiniz sol eliniz bilmesin diyor. Farkına varmasın diyor. Ben şimdi yaptığım yardımları sana reklam mı edeyim diyor. Sen diyor ecir veren veya azap eden birimsin misin diyor Sen, sana niye hesap vereyim diyor şimdi bu kardeşimizin ön yargısı kendine kendi eliyle yardım edildiğinde yardım etti zannediyor onun eliyle edilmediğinde de yardım etmedi zannediyor falan bahsettiği yere onun için bundan dolayı bize niyetleri e, yargılama e, veya bunları tenkit etme hakkı verilmiyor şimdi bu da e, kişinin temennisiyle alakalıdır. Mesela örneklendirelim. Mekke'de Sümeyye ailesi katledildiğinde Allah Resulü ne yapabildi? Kişinin imkanlarıyla alakalı bir temennidir dedim. Sümeyye ailesi katledildiğinde Allah Resulü ne yapabildi? O zaman haber olmuş mu? Tabii ki Hamza'yı gönderiyor ve aldırıyor onları. Sabredin sabredin diyor. Allah sabredenlerin ecrini zayetmez diyor yapabileceği bir şey var mı? Baş kaldırması sağlanmaya çalışıyordu. Baş kaldırılsaydı hepsini katletme niyetindeydiler. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın temennisine kadar sabredin sabredin dua. Öyle bir zaman geliyor ki bir Müslüman kadının elbisesi açılıyor ve bundan dolayı Beni Kureyze Savaşı çıkartılıyor ve 5000 tane Beni Kureyze kafiri öldürülüyor. Bak şimdi bir zamanlar bir aile katlediliyor, sabredin temennisinde bulunuluyor, bir zamanlar bir kadının mahrem yeri açıldı diye savaşa sebep oluyor. Şimdi burada aynı topluluk neden orada savaşmadılar o Mekkelileri öldürmediler de sadece bir Müslüman kadının mahrem yeri açıldı diye savaştılar? Ne anlıyoruz burada? imkanla alakalı bir mesele. O gün onlarla savaşacak imkan ve fırsat vermemiştir Rabbimiz. O gün sade temenni, dua, gözyaşı onlara sabır dilemekti. Biraz daha ileri gittiler, hicret ettirdiler. Ama o gün Allah onlara imkan ve çıkış yolu vermişti. Bir Müslümanın mahrem yerinin açılması bir savaşa sebepti. Onun için biz insanların imkan durumunu bilemeyiz. Ayeti kerimede Onların diyor iffetinden dolayı onları zengin zannedersin. Fakirliklerini arz etmezler. Bazen ulan bu kadar zengin yardım etmiyor olarak zannedersin. E, Allah Resulü'nün torunu zimri olarak biliniyor. Şeyi öldüğünde 40 tane aile aç kalıyor. Onu yıkayan kişi diyor ki sırtında diyor sepet izi yaraları vardı diyor. Gecenin bir kısmında sepete 40 ailenin yiyeceğini doldurur. Ailelerin kapılarına dağıtır. Ama ölünceye kadar bilinmiyor. O öldüğünde 40 tane aile aç kalıyor. Ha ne derece bu sahi? Tarih kitabında, taberi tarihinde geçiyor ama... E, ...şey yapan e, bu böyle değildir diyen ilim ehli de yok. Yani doğruluğu tartışılabilir. Bir, sonuçta bir tarih kitabında geçiyor ama... ...bak böyle bir vaka var tarihte. Yani e, bazen çok imkanlı gördüğün bir insan... Belki bizden çok temenni ediyor. Belki onun duası bizim maddi olarak yardımımızdan daha etkili olabilir. Hocam şimdi biraz daha açık söylemek gerekirse bizim bir arkadaşımıza bir Afgan mücahitlere yardım götüren bir kişi var. Bir şey konusunda sistem ediyor. Bir cemaat komple yüz bin tane şey cemaat hepsi bağlısı yerinde halısının koltuğunu satıyor. O kadar zor durumdayken bile bekarken ne yapıyor ne ediyor? Şeyh'inle beraber Ümre'ye gideceğim diye, bayağı da külfetli bir para verip, yani şartları da zorlayıp gidiyor. O kişi de diyor ki bizim tanrı arkadaşlar ya diyor bunlar böyle yapıyorlar, koca cemaat gitti. Bak diyor bazı Afgan kardeşlerimiz bizim orada mücahitler, yani mermileri bile yok, tutuluyor orada, hani silahları yok, Şeye bile, mücadeleye bile giremiyorlar, cihata giremiyorlar, bekletiyorlar, sırf şeyleri yok, ne gıdaları, ne mermileri, ne silahları. Şimdi açık yani, sizin dediğiniz gibi değil biraz yani işte bak belli. buna ne yapabiliriz Bu ki konuşmuş oluyor oradaki Afgan mücahitlere yardım isteyen kişi şimdi o kendince o mevzuyu öncelikli görüyor evet. diğeri de kendince o mevzuyu öncelikli görüyor bunların niyetlerini böyle birebir konuşmadan bunların hakkında yorum yapmak doğru olmaz mesela birine sorsan diyecek ki Allah yolunda savaşanlara yardım etmek farzdır Evet. Birine de sorsan diyecek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki her kim Ramazan ayında ümre yaparsa benimle hac yapmış gibidir. Ben Allah Resulü'yle hac yapmayı İslam'ın şartlarından farzlarından görüyorum. Bence bu daha önceliklidir dese bak bir şey diyemesin. Onun için onları yani dışarıdan birinin yargılaması doğru olmaz. Onların ancak niyetlerini mütala edip konuşup tartışıp bir kanaate varmak gerekiyor ki bu kanaatten sorumlu değiliz zaten yani bu tür meselelerle Müslümanların birbirine olan sevgilerini saygılarını germemek gerekiyor şimdi belki Allah bilir hem böyle bir hayra gidiyor hem de öyle bir yere sadaka da veriyor olabilir yani o insanların birinin önceliği odur birinin önceliği odur buna bir şey diyemezsin. burada biz şimdi sorumluyuz biz ne yapabiliyoruz biz ne yapıyoruz biz nasıl Allah'ın dinine yardım ediyoruz? Bir, önce böyle bir bakmalıyız. Ya İçinler yani, istemez ümmet arasında boğuzlaşma oluyor. Zaten. İşte bak ne dedim bu meseleyi Müslümanların birbirlerine kırılmalarına sebep olmamalıyız. Çünkü ikisiyle de tartışsam biraz naslardan haberi varsa ikisi de bu nasları getirir. Ha niyeti şeyhi gittiği için gidiyor. Allah bilir. Bir kısmının öyle olsa bile bir kısmının halis bir niyeti olabilir. Der ki hocam daha iyi bildiği için ümre şartları ondan gideyim de hataya düşmeyeyim diye. Şimdi niyet olarak sorunlu bile olsalar biz en azından hüsnü zanla bakmalıyız. Hani kardeşimiz dedik ya kardeşliğin bir gereği de hüsnü zan. Kardeşinizin hakkında üstlü zan bulunur, suizanda bulunmayın diyor. E madem kardeşimizsek ki kardeşimiz bu insanlar kıbleyeli, o zaman üstlü zanda bulunmamız gerekiyor. Ve bir bazı kardeşlerimizin bazı yönleri eksik olabilir. Biz bu eksik yönlerini tartışma malzemesi yerine takviye etme, iyiliği emredip kötülükten sakındırma malzemesi edinmeliyiz. Bu aynı içimizde de öyle. Hadis-i Şerif'te diyor ki, Bakarsın dersin ki Rabbim bunun neyine hidayet vermiş. Yani öyle insan olur ki içinde ya bir bakarsın elinden tutulacak bir tarafı yok. Sen öyle zannediyorsun. Onun kalbinde mutlaka hayır var ki Allah ona tevhidi nasip etmiş. Şimdi bir de şöyle bakmak lazım. Şimdi ben bir kardeşimi eleştirirken, tenkit ederken, günahlarını ifşa ederken şöyle bakmalıyım. Bu insana Allah hidayet vermiş. Beş vakit namazını muhafaza ediyor. Demek ki 6 milyar insanın içerisinde Allah'ın bu seçtiği bir insan. Şimdi ben buna buğz ederek, düşmanlık göstererek, hakaret ederek, iftira ederek, gıybetini yaparak Allah'ın azabını ve düşmanlığını da celbedebilirim. edebilirim. Sahi Buhari'nin 3. cildinde nafile namaz kılma, nafile namazı cemaatle kılma babında sahabe diyor ki benim gözlerim, gözlerim iyi görmeyen birisiyim diyor. Ben kavmime namaz kıldırdım diyor. Yağmur yağdığında benimle kavmimin arasında bir dere var diyor yağmur yağdığında o dereyi geçemiyorum gözlerimin iyi görmediğinden dolayı Allah Resulüne haberci gönderdim gelip benim evimde bir namazgah edindirsin ben orada kavmime namaz kıldırayım dedim diyor derken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahabesiyle beraber çıkıp evime geldi kapıyı çaldı kendisine gir kendisine girmesi için izin verdi içeriye girdi ee, bana sordu dedi ki nereyi senin için namazgah edineyim yani nerede namaz kılayım senin için namaz gayedineyim. Benim gösterdiğim yerde diyor Allah Resulü'nün arkasında toplanarak namaz kıldık diyor. Derken diyor ben namazdan sonra Allah Resulü'nü oyaladım yemek yemesi için. Derken şu geldi şu geldi şu geldi kavmimden Allah'ın Resulü'nün bize geldiğini duyan herkes geldi. Fakat bir kişi gelmedi diyor. Bunun üzerine Allah Resulü falan kişi nerede diye sordu. Dediler ki o Allah'ı ve Resulü'nü sevmeyen münafıkın biridir. O gelmez Allah Resulü'nün yanına dediler. Allah Resulü da şöyle buyurdu. Sen la ilahe illallah diyen birine kötü mü söylüyorsun? Çok kötü şey yaptın. Tekrar o Allah ve Resulü en iyi bilendir ama o münafıktır dedim diyor. Allah Resulü sen la ilahe illallah diyen birine kötü söylüyorsun ha dedi diyor. Ve bunun üzerine ben sustum diyor. Şimdi değerli kardeşlerim gerçekten bu hadisler yaşanmak için var. Şimdi ben bu hadisi Okuduktan sonra, ya la ilahe illallah diyen, din olarak İslam'ı, Rab olarak Allah'tan razı olan, gücü ve bilgisi nispetinde bir şeyler yapmaya çalışan bir insana karşı dikkatli olmalıyım. Yani hele bir de bırak la ilahe illallah diyeni, ya tevhid ehli bir insan hakkında kötü konuşuyoruz. Bazen Allah korusun nefsimize uyup belki hakaret ediyoruz. Ne diyor hadisi şerifte? Müslüman'a küfretmek onu öldürmek gibidir diyor. Müslümana küfretmek onu öldürmek gibidir. Yaşanmak için var bu hadisler. Ona kötü söylemek de onu dövmek gibidir diyor. Kötü söz söylemek de. Onun için dikkat etmeliyiz. Şimdi Rabbim bana hesap sorar mı? Falan şeyh ve müritleri Çeçenistan'a niye yardım etmediler de ömreye gittiler. Allah katında böyle bir sorumluluğum olabilir mi beni? Hayır. Ama onlar için kötü söylersen Allah beni hesaba çekebilir. Onlar için iftira edersem Allah beni hesaba çekebilir. Yani meneci olarak bize uymasalar bile adil olmalıyız onlara karşı. Ve bu adaletimizden onlar emin olmalı. İçlerinden düşmanlık edenler olsa bile büyük bir kısmı Allah'tan kork bu insanlardan hiç böyle düşmanlık görmedik demeliler. Ki kalplerimiz birbirine ısınsın. Onlar bu düşmanlığı yapsa bile. E şimdi bunlara böyle bir kayda geçerli olunca kendimiz için ne yapmalı? Onun için biz buna dikkat ederiz. E ama bu demek değildir ki nasihat etmeyiz. Bu şimdi ayrı şey. E büyüklerine saygı göstermeyen, küçüklerini sevmeyen, iyiliği emredip kötülükten sakındırmayan bizden değildir. Bizim onlara karşı bu yumuşak davranışımız, Emri bir maruf neyanil münker yapmayacağız yapmamalıyız anlamına gelmez. Yani hatta şirk bir mevzusu bile varsa onu müşrik ve tekfir etmeden cüzü ortaya koyarız biz. Bu şirktir deriz. O bundan dolayı kırılabilir, bağırabilir, bizi tekfir edebilir. Yani biz fiili ortaya koymalıyız. Bizim yumuşaklığımızsa nefsimizden kaynaklanan, şahsımıza yaptıkları hakaretlerden dolayı yumuşak davranmıyor. Ama Allah'ın dini konusunda ortaya koymalıyız. Ama zorlayıcı değiliz. Ey Muhammed seni onların üzerine zorba kılmadım. Zorlayıcı kılmadım diyor. Sen hikmetle anlat geç diyor. Ne yapabiliriz ki şimdi e, ne yapabiliriz? E, Şeyh gidiyor diye işte 500 tanesi toplamış beraberinde Ümre'ye gitmişler. Hatta e, Suutluları tekfir etmişler. Ya Tayyip Erdoğan geldi ona koruma verdiler. Efendi Hazretler geldi ona koruma vermediler diye. E, bayağı bir şey olmuş. Bizim orada şahit olan arkadaşlarımız Aynen. bile var. Hocam, kadar... <gülüyor> hocam, kadar kadar yani bak bu böyle bir kırgı. Şimdi ne yapalım bu kardeşlerimize? Ya kardeşlerimiz ne yapacağız? Bir hocam kardeşlerimiz diyoruz ya. Hani bir de mevzuları da var diyoruz. Şimdi i̇şte, bak. oluyor mu? şunu e, mesela, bak şimdi şirk yapıyorsa şunu ayırırız bak fiilin şirk olması mesela rabıta nedir desen şirktir derim rabıta nedir desen şirktir derim evet. Allah'tan başkasının gaybı bildiğine inanmak nedir dersen şirktir derim Allah'tan başkasının adına yemin etmek nedir desen şirktir derim peki şu grup kardeşlerimiz bunu yapıyor onlar müşrik midir desen ne diyebiliriz Tabii ki. o zaman şöyle bir başlık koyarız fiil şirk ama faili müşrik midir karışmayız örneğin zatul envadı ağacına tazim etmek nedir şirk fiil şirk peki ona tazim edenler nedir tazim edenler Allah Resulü bunlara müşrik diyor mu Ebu Davud'un 4. cildinde gelen hadiste kıyam edelim diyorlar sana Allah Resulun Allah'tan başkasına kıyam şirk değil mi fiil? Peki faili müşrik mi? Değil. Dur, dur. Adamın birisi. Dur, dur. <gülüyor> bir, bir, bir şirk. Onlar, şimdi ulaşmış, ulaşmış, ulaşmış ha şimdi bu ulaştı buna. Ulaştı buna. Bu sefer şu gündeme gelir. Siz bunu anlayanlardanız anlayanlardan mısınız? Şimdi buna ulaştırdın ama bu onu anladı mı anlamadı mı? anladı anladıktan sonra korkutucu geldi mi bak arkadaş işte sen sana bu ulaştı sen de bunu anladın bak azabın budur diye korkutulmuş olması birine hüccetin ikamı olunması için doğru ulaşmalı elçi göndermedikçe azap edici değiliz ayetiyle bu onu anlamış olması o gün melekler cehennemliklere sorarlar size apaçık uyarıcı gelmedi mi geldi siz bunu anlayanlardan değil miydiniz? anlayanlardandık Bak anlamış olması lazım. E bu mu sen bana anlattın ben anlamadım kardeşim. O zaman kafan başka yerdeydi. Ne anladın. Ondan sonra korkutulmuş olmalı. Bu anlamak istemiyor hocam. O nasıl oluyor arasındaki fark? Şimdi o iki, ya, e, ya. Benim e, hocam ya. diyor ondan önce Şimdi e, doğru falan. bilgi gitmiş olmalı. Bu onu anlamış olmalı. Anladıktan sonra korkutulmuş olmalı korkutulduktan sonra hükmü budur ama biz yine uğraşmayız ey müşrik ey kafir sen müşriksin nasıl hükmünü beyan etmek lazım bak sen, senin şu yaptığın şirk senin şu yaptığın şirk şirki gayet iyi anladı bu sefer şirkin ona yüklediği belanın anlatılması lazım azabı anlatılması lazım dünyada ve ahiretteki onun uğrayacağı belanın anlatılması lazım iki ben şöyle Tabii. dedim mesela. Bunu yapan dedim kafirdir. Ama ona kafir demedim. Bunu Bak biz diye bana bir günah var. Hayır. Biz fiili belirtiriz. Bak şimdi bir yanlış anlaşılma. Namazı terk etmek şirk midir? Şirktir. Adam failini müşrik etmemek için fiili de şirklikten çıkarıyor. Diyor ki namazı terk eden terkine müşrik diyemez. Ya 114 tane hadis, 20 tane ayet. 150 tane sahabenin tümü hücma etmişler namazın terki şirk şimdi şunu ayıramıyor bu şirk ama faili terk ediyorsa buna direkt müşrik diyemiyorsun ne gerekiyor ona doğru bilgi ulaşmış olması gerekiyor bunu anlamış olması gerekiyor korkutulmuş olması gerekiyor şimdi bak hadise bak Müslüm'ün iman babında geliyor adamın birisi evlatlarını çağırıp nasihat ediyor diyor ki ben öldüğüm zaman benim cesedimi yakın külümün bir kısmını denizlere bir kısmını rüzgara verin Allah beni toparlayıp azap etmesin diyor Allah'ın hangi sıfatını nefi ediyor burada inkar ediyor iptal ediyor derz etme toparlama sıfatını Rabbül Alemin diyor en ufak cürelerine kadar toplayıp sordu ve bu kişi Allah'tan korktuğu için bunu yaptığını söyledi Allah ona tevessüm etti ve azap etmedi diyor Neydi adam neyi bilmiyordu orada? Hangi sıfatı bilmiyordu? Bunu anlattığında diyorlar ki bu e, akideyle itikatla alakalı değil. Allah'ın sıfatlarıyla alakalı. Nasıl itikatla alakalı bir şey değil? Neyi bilmiyordu adam burada? Allah'ın derz etme, toparlama sıfatını bilmiyordu. Ama Allahu azza ve celle toparlıyor ve bir de tevessüm ediyor. Bak Allah'tan korkuyor. Yani kork azap etme sıfatını bildiği için Olur ki diyor o sıfatını bilmediğinden dolayı olur ki toparlayıp da azap etmez diyor. Onun için biz burada iki hataya düşmemeliyiz. Failini müşrik etmemek için fiili iptal etmemeliyiz. Fiili beyan ederiz. Bu faili şu müşrik midir kafir midir denildiğinde bundan sakınırız. Çünkü tebliğ olmamış olabilir, uyarıcı gitmemiş olabilir, bu onu anlamamış olabilir anladıktan sonra korkutucu gitmemiş, korkutan biri gitmemiş olabilir onu tekfir etmekten sakınırız bütün bunları yaptım diyor bu sefer senin ne kadar yaptığın gündeme gelir senin davetçide bulunması gereken vasıflar üzerinde toplayıp toplamadığın gündeme gelir çok kızgın bir anda yaptıysan kızgınlığından almamıştır adam delilsiz beyansız yaptıysan delilsiz kabul etmemiştir adam yani onun değer verdiğinden daha değerli bir şeyle anlatmak zorundasın. Yani ona ben bilgin abi anlattım anladı korkuttum dediğinde senin bunları yapmaya müsait misin o anda müsait midin anlatması gereken anlatan davetçide bulunması gereken vasıflar senin üzerinde toplandı mı bunlar bu sefer gündeme gelir. Yani illa biz birini tekfir edelim, kafir edelim diye gayret sarf etmemeliyiz. Bizim burada bizim sorumluluğumuz şu, hükmü beyan etmek. Toplumun bu yönlü fıtratını e, bozmadan fıtratı üzerine tutmamız gerekiyor. Hep bununla uğraşırız, hiç şununla uğraşmayız. Bir insanın ilk önce Allah'ın Rab'lık sıfatıyla mı mahtaptır? İlahlık sıfatıyla mı mahtaptır? Hiç fıtratla alakalı olan bu bölümü gündeme getirmeyiz. Hep fıtratını bozduktan sonra tekfirle uğraşırız. Bir insan Allah'ın ilahlık sıfatıyla mı machtaptır? Emrine tabidir. Rablık sıfatıyla mı? Rablık sıfatıyla doğduğu an mahtaptır. Bunun fıtratını bozmamandır onun çocuğu. Yani sen çocuğun fıtratını bozmaman doğduğu an başlar çocuğun. Çocuğu müzikle ninniyle uyutuyor. Bak fıtratını bozuyor. Çocuk doğduğunda üzerine okuması gerekeni okumuyor. Yatırması gerektiği şekilde yatırmıyor. Yedinci günü yapması gereken şeyi yapmıyor. İlk konuşmaya başladığında konuşması gereken şeyi yapmıyor. Uyuturken neyi okuması gerektiğini okumuyor. Fert fıtratını bozmaya yönelik. Allah'ın ilahlık sıfatıyla ne zaman mahtaptır kul? buluk çağından sonra mahtaptır sen önce onun fıtratını muhafaza edeceksin koruyacaksın ki onu o emir ve yasaklara mahtap olduğunda bunu rahat anlayabilsin bizim toplumumuzda konuştuğumuz adam 50 yaşında 50 sene bunun fıtratı bozulmuş ne fıtrat kalmış ne ahlak kalmış sen bu adama bir hükmü beyan ediyorsun hemen anla diyorsun yahu arkadaş 50 yıllık bozuk bir fıtratla nasıl hemen anlasın sen bunu anlatırken o direkt şunu bakıyor. Lan diyor bir tarafta Mahmut Efendi kos kocaman gavs. Ayakları yerde, başı semada. Mübarek böyle bir evliya. Öğleni burada kılıyor, ikindi Kabe. e, Kabe'de kılıyor. Şimdi bunun gözünde bu kadar büyük. Şimdi sen anlatıyorsun, kolu kısa, saçı açık. Lan misvak kullanmıyor. Ulan diyor buna bak, cübbesi bile yok. Mahmut <gülüyor> Efendi'ye bak. Şimdi bak onun doğru ve yanlış anlama Ölçüsü bu. Yani bu ölçüyle bakıyor bu insan. E bu de bu kırk yaşındaysa kırk senedir fıtratı da bozulmuş bu insanın. Sana şimdi bu ölçüyle bakıyor. Bir de sana abilerinden duymuş aman vallahi vahabi. O ayet hadis söyler ama sakın kanmayın. E şimdi bir de bunun üstüne bir de böyle bakıyor adam. Ne anlasın zavallı? Abi ben anlattım o da anladı beni ilgilendirmez. Ya bu kadar acımasız olur mu yani? Hocam ben şu Vahhabi şeyini anlayamıyorum. Ama bak hükmü beyan Hı edeceğiz biz. He? Konuyu biraz... <gülüyor> şey Şimdi ben burada sohbet yaparken sana bizim mezhep Abdullah İbni Vahhab'a göre böyle midir dedim. Ayet hadislere göre mi böyledir dedim. Şimdi öyle demiyorlar ama. Ben de bak adamlar kendilerine Vahhabi demiyorlar. İftira etme diyor. Evet. O da diyor ki Vahhabi demiyorlar ama Vahhabiler gibi konuşuyorlar. Vallahi mi de takılıyor. Açtım ben. Bunu mü? misin? E hayatına laf veriyor musun? Bizim bizim bir arkadaş var. E, arkadaş diyor var. Şey görüyor. Şey yani, hocam lan çubuk giydiği zaman, sarık taktığı zaman diyorlar ki tamam Mahmut efendi. Vallahi likten çıktı bu. Siz de takta tak diyor. <gülüyor> Kısa kol giyiyor. Yani bu tür alametleri gördüğünüz zaman Tabii. da bak, işte bak adamın değer yargısına bak. işte. bununla ne yapsın bu adam? Biz de gördük ama. Eee insandan çok şey vereceğiz doğruları ulaştırmaya gayret edeceğiz şimdi mesela sen benim küçüğüm bir gün beni kenara çekersin ya Bilgin abi hakkına el ait ya kısa kollu haram şu şu hadislere göre haram işliyorum ne yapmam lazım hemen benim o hadisin yerini istemem lazım gidip bakmam lazım hemen uzun kol giymem lazım yani nasihat böyle olur ee, şeyden ümit alandan geliyoruz ee, ön tarafımızda soğanlıdan kardeşlerimiz var bir arabadayız kiraz satan güneşten foter örtmüş zavallı hemen tuttu asayla foteri kaldırdı hemen bir takke şimdi düşün o kirazcıyı bu adamın dinle alakası yok imanla alakası yok ayet bilmez hadis bilmez arkamızdan diyor mayyak vurdu ya şimdi bu da kendince yani bak bunda da art niyet yok bak niyeti halis Kendince çok çok çok değer verdiği, hatta olmazsa İslam olmaz dediği ya işte sarık ya da bir takke örtüyor. Kendince tebliğin birinci meralesi o. Sof şimdi o, şey. daha, ha, o da haklı, o da haklı. O zaman biz öncelikli meseleleri, şimdi şu da var bak, biz önce neyi anlatacağız? Bir gruba gidersin, onun önceliği başka bir şey. Bir başka gruba gidersin başka bir şey. Mesela bir, bir tur kardeşlerimiz var. Diyor ki halife olmadan İslam olmaz diyor. Önce diyor halifeyi seçeceğiz. Sonra İslam'ın rükunlarını yaşayacağız diyor. Vallahi sen aynı şunu söylüyor. Kıldığın namazda, oruçta hiçbir şey diyor. Sen diyor bir kere halifeli şeysin. Diyor. Bu kardeşimizin önceliği halifelik. Şunu anlatabilmeliyiz. İslam sana kul olarak emrettiği şeyleri sıra olarak da emretmiş sıralamayı sana bırakmamış meşhur Cibril hadisine bak sahab ediyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam otururken kumun üzerinde beyaz elbise giymiş saçları siyah geriye doğru taranmış yolculuktan kendisinde hiçbir iz bulunmayan bir genç geldi dizini Allah Resulü'nün dizine dayadı sordu ey Muhammed iman nedir imanı anlattı. İslam nedir? İslam'ı anlattı. Ondan sonra e, kıyamen e, ihsan nedir dedi. İhsan'ı anlattı. Kıyamet ne zaman kopacak dedi. Gayba iman bölümlerini anlattı. Kıyametin alemetlerini anlattı. E, onu ne soran ne de sorulan bilir dedi. Bu şahıs kalkıp gitti diyor. Sonra sahabe sordu bu kimdi? O cibrildi size dininizi anlattı diyor. İman, İslam, ihsan, eşittir gayba iman kıyamet alvemetlerine iman ismi neymiş? din şimdi ikinci hadis Muaz bin Cebeli Yemen'e gönderirken ey Muaz sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun Allah'ı birlemeye davet et İlk neye davet olunmalı? Allah'ı birlemeye davet olunmalı bunda sana itaat ederlerse Allah'ın günde beş vakit namazı onların üzerine farz kıldığını emret namaz anlatılmalı Bunda da sana itaat ederlerse bildiğimiz şu imanın İslam'ın şartlarını anlatıyor. Bak öncelik bunlar. Şimdi halifeyi seçtik Allah'a şirk koşuyor. Halifenin hakkını yerine getirmeye çalışıyor. Para eder mi? Şimdi bu sıralamayı da İslam koyuyor. Ha e, Kıyafetin anlatılması gerektiği yer var mı? Vardır. Hatta bu özel sorular özel nasihatlerle alakalıdır. Allah Resulü görür direkt birini anlatır resimin, suretin anlatılması gereken yeri var mı? Adam bak güye, şeye, takkeye o kadar dikkat ediyor yatak odasında, yastığının altında şeyhinin resmi yani bak bu ne lahana bu ne turşu ha niye ya bilmiyor zavallı ona mübareğe baktın mı diyor sabaha kadar diyor Allah'ın koruması altında olursa bunu söylüyor adam şimdi biz bunu tenkit mi etmeliyiz kınamalı mıyız acıyıp da buna doğruyu anlatmaya mı çalışmalıyız Resmin ve suratın hükmünü biliyorsun değil mi? Hadi diyecek Allah azza ve Celle, hadi ruh ver ona. Ruh veremeyinceye kadar azap edecek diyor. Hiçbir takkeyle alakalı bir azapla alakalı azap delili var mı? Deve iğnenin deliğinden geçinceye kadar suret yapanı azap edecek diyor. Bak zavallı kendince ne kadar büyük gördüğü şeye, takkeye dikkat ederken öbür taraftan bunu hiç şeyine bile Almıyor. Onun için nasihat, nasihat, nasihat. Biz bunların sorunlu yönleriyle değil, ortak yönlerimizi kullanarak emri bir maruf, ne yani müker yapacağız. Ama öncelikle bize yakıştırdıkları vahabi, ahlaksız, sinirli, asabi bu şeylerini sileceğiz. Mesela konuştuğunda seni asabi olarak görüyor. Ya o diyor kimseye fırsat vermiyor ki. Konuşuyoruz, 15 dakika ona ayırıyoruz, 15 dakika bize. Bir mevzuyu seçiyoruz anlatıyor. iki tane e, evliyadan bahsediyor. Uçmuş kaçmış bitiyor. Şimdi sen alıyorsun o konuyla hazırlanmış bir programı çıkarıyorsun. Ya diyor arkadaş bir kimseye fırsat vermiyorsun ki. Ya arkadaş kalp, Allah'tan başkası kalbi bilir mi bilmez mi? Başlık buydu. Sen falan efendiyi anlattın. Dedin ki Irak'ta birine tecavüz ediyormuşlar. Bismillah deyip buradan asaya atmış vurmuş. Sen bunu anlattın bitti seninki. E benimki 3-4 e, sayfadan oluşan ayet hadislerle bunu anlatmaya çalışıyorum. E, tabii ki uzun sürecek. Niye bunu ahlaksızlık olarak alıyorsun? Önce bunları silmemiz lazım. Yani biz bu arkadaşlarımızın sorunlarını, kötü yönlerini, İslam'a e, kötü kastediyorum, aykırı yönlerini bulup çıkarıp ifşa etmemiz bize bir şey kazandırmaz. Biz bunun zararını çok gördük. Ha biz hata yapmadık mı ilk devrelerimizde tecrübesiz hocalarıyla cemaatinin içerisinde belki münazaralar ettik edilmemesi gerekiyordu. Delilsiz kalınca da mahcup oldular ve bizi aforoz ettiler. Aşırı bir şekilde e, sert tepki gösterdiler. E hata mıydı hataydı. Keşke o hocalarla tek tek görüşseydik. Vahabi o diyorlar, değil mi? Bundan bunun kızgınlığına e, şimdi delille susturamayınca ne diyor? Vahabi Abdullah bin Vahap bizim Türkiye'de çok kötü bir e, üne sahip. Bu lakabı takarsa e, zaten seni iş, işini bitirmiş var, var mı hocam, olur. Ajanı falan. Şimdi Abdullah bin Vahap İngiliz acanıymış veya sünnet ehliymiş. Bunun bize bir bir yararı bir zararı var mı şu anda? Biz dinimizi öğrenmeliyiz. Ayetleri, hadisleri öğrenmeliyiz ki böyle bir şey de yok tenzi ederim. Ya onun yanında yani sinerj ufak duran o bulandırmış abi hocam. Şimdi tamam hak yapıyor her şey sağlam da eğer öyle bir şey varsa onların ana böyle itikatlarında bozukluklar var gibi bir şey atıyorlar ortaya. Yani o o zaman şöyle diyeceğiz. Diyeceğiz ki vallahi biz onlara gideceğiz. Ayet hadis söylediklerini alacağız. Abdullah bin Wahhab'tan söylediklerini almayacağız. Bu kadar basit. Yani ben Vahabi değilim diyorum. Adam illa Vahabisin diyorsa ne yapabilirim ki? Ağzına ban çekip kapatamam ki. Ama işte dediğim gibi bak ölçüler doğru alınmalı. Yani e, doğru ile yanlışın anlatıldığını tespit edebiliyorsan mesele yok. Şimdi biz gavur birini dinlem dinleyemeyiz mi? Ömer radıyallahu birisi geliyor. Diyor ki bir kadın. Ey Ömer diyor. Bedenin ameli kadar kalbin amelleri de niyet de önemli diyor. Şimdi Yahudi dedi diyor Ömer buna red mi etsin? Ömer ne diyor? Batıl bir ağızdan hak bir kelime çıktı. Bak kendi batıl ama konuştu. hak. Tabii ki kalbin amelleri. Dayanmak, güvenmek, sığınmak, ummak, murat etmek, tevekkül etmek, tefekkür etmek, korkmak bunlar kalbin amelleri. Niyet. Ya hocam bir şey daha var o benim hiç hoşuma gitmiyor ona. Birilerine yapıştırmaları. Aleyküm selam, aleyküm selam. Ama aynen şey oluyor çirkin bir davranmış oluyor ama ben merak ettiğimden soracağım. O tam tefalatı iyi bilmiyor. Mesela Hazreti Ömer'le davranan zamanda bozuk fikirli bir kişi denk gelmiş ona. Şimdi kabataslak söylüyorum belki siz anlayısını ha. O Hazreti Ömer de onun sopayla bir şeyle kafasına vura vura ağzı bir burnu karamış yani. Kan gelmiş artık. Senin demiş bu fikirlerin kaldığı bu yok. ya yani demiş işte. Karnılarla aktı gitti gibi. Sonra onu bir yere sürmüş. Oradaki sağ i de mektup mu göndermiş artık bir şekilde haber etmiş. Bu adamla pek konuşmayan gibi bozuk fikirleri var. Ben kafataslak söylüyorum. Bilin hepsi ayrıntısını biliyor musun Şimdi böyle bir şey yok ama ben sana bundan daha şiddetli olan bir şeyi söyleyeyim. Ben ama yanlış anlamayın yani onu... Yani bunlar da onun gibi bozuk fikirleri var. Onlardan uzak durun. <gülüyor> Hatta getirip kafalarda vurur vur o bozuk fikirleri çıkaralım. Şimdi bak, diyor mu ölçüler bilsek. Bozuk fikir sopayla kafaya vurarak mı çıkartılır nasihat ederek mi? Yani şimdi ömer ya ömer diyoruz bak. Bozuk bir fikri kafaya vurarak mı çıkarır? Nasihat ederek mi çıkarır? Onu kesmek asmak öyle tanımışlar haşa Ömer radıyallahu diyor ki benim onlara ne kadar şefkat duyduğumu yumuşak olduğumu bilseler evin içinden ayakkabılarımı çalar diyor evet. Ömer radıyallahu kuş cıvıltısını ağlayan biriydi nasıl kaba öyle şiddetli, haşa ne zamanmış öyle kaba şiddetli evet. cahiliyede ve kafirlere karşı e Ömer şeytan görse seni yolda yolun değiştir batıla karşı Ömer hangi nasa karşı bir kabalık veya e, kibirlik etmiş haşa batılın karşısında öyleydi onu sert ve kabalık olarak anlamamak gerekiyor böyle bir şey var mı? E bizi vahabe etmek için işte bozuk fikirli olmak için şimdi bak buna benzer bazı şeyler var mesela e, bir kitap ehli birisiyle münafık birisi arazi kavgası oluyor aralarında e, bu müslüman kılıklı münafık diyor ki rahibe gidelim diyor niye haksız rahibi parayla satın alacak bu kitap ehli de diyor ki hayır diyor Muhammedül Emin'e gidelim diyor bak yani biz öyle olmalıyız ki düşmanımız bile bizim adaletimizden emin olmalı az önce girdim ya burada şahitlik müessesiyle biraz alakalı neticede Allah'ın Resuluna geliyorlar Allah Resulü ikisini de dinliyor o kitap ehline hükmediyor onun haklı olduğuna hükmediyor bu münafık Müslüman kılıklı münafık bu hükme razı olmuyor. Bir de diyor Ömer'e gidelim diyor. Geliyor Ömer'in kapısını çalıyor. Ömer çıkıyor dışarı. Buyurun diyor. Diyor ki bir mevzuyu size getirdik. Nedir diyor anlatıyorlar. Siz Allah'ın Resuluna götürmediniz mi diyor bunu. Götürdük diyor. Ne dedi? Böyle böyle dedi. Bir dakika bekleyin diyor. Giriyor içeri kılıcı alıp kafasına vuruyor. Allah'ın ve resulun hükmünü Ömer mi bozacak? Zaten o iman etmemiş bir münafıktı. Şimdi buna sert diyorlar. Sert mi bu? Bak hükmün karşısında Allah'a ve Resul'un'a bağlılığı karşısında. Şimdi Allah'a Resul'una gideceksin böyle hükmedecek. Geleceğin Allah'ın ve Resul'un hükmünü Ömer bozacak. Haşa sunma. Şimdi siz, onlar da gelsinler bize vura vura vura bozuk fikirleri kafamızdan ya çıkarsın. Hmm. Hepsi öyle bir şey diyor yani tabii tabi, ki tabi. tabi. ya yüz tanedir veya bin tanedir iki tane ahmak söyler. Evet, Bunlar cahil olur. ahmağın biridir. Biz bak ne diyoruz o kardeşlerimiz diyoruz, arkadaşlarımız diyoruz, adil olmamız gerekir diyoruz. Onlara merhametli olmamız gerekir, şefkatli olmamız gerekir. Onlar bize gayri İslam'ı olarak davransalar bile biz İslam'ın yüklemiş olduğu sorumluluk nispetinde bakmamız gerekir diyoruz. Şimdi bir Yahudi ya Hristiyana bile adil davranmamız gerekirken bu kardeşlerimize nasıl zalim davranabiliriz? Ha onlar bize müşrik diyebilir, kafir diyebilir, vahabi diyebilir, dinden çıkmış diyebilir, bozuk fikirleri diyebilir. Ha bu onları Allah korusun belki İslam'dan da çıkarabilir. Kim bir Müslümana kafir derse bak biz onlara sen busun demeden hükmü beyan ederiz insanın İslam'dan çıkması illa şirk koşarak olmaz kafir olarak İslam'dan çıkmaz çok basit bir şeyle de İslam'dan çıkabilir insan Allah korusun kim diyor bir Müslüman'a kafir derse niye ben çok sakınıyorum dikkat ediyorum aman aman diyor Allah korusun kim bir Müslüman'a kafir derse o cümle semaya çıkar sema kabul etmez kapılarını kapatır arza iner arza kabul etmez kapılarını kapatır gider söylenilen kişiye girer söylenilen kişi o vasıftaysa onda kalır. Değilse söyleyen kişiye döner. O vasfa düşmedikçe ölmez diyor. Allah korusun onun için birine yani çok dikkat etmemiz gerekiyor. Cehenneme girmeyelim diye bu kadar dikkat ediyoruz, bu kadar haramlardan sakınıyoruz, nefsimizin istediği şeylerden sakınıyoruz. Basit bir meselede Allah göstermesin onun için dikkatli ol. Ya karşısında pek durumlar can. Artık kimlerden çıkabiliyor diyor. Yok diyor. Mevlana Mevla hazretleri ne diyor, laf ediyorlar diyor. O bir şey olarak... son ay, son cümlesini oku bakın. Ente Mevlana fensurna ala alqaumil kafirin. Kimmiş bizim mevlamız? <gülüyor> Allah. Şimdi benim ona Mevlana, benim mevlam demez dememem ona hakaret midir? Celaladdin Rum ismini söylüyorum. Çünkü Allah Kur'an'da sizin Mevlanız Allah'tır diyor. Ente mevlana fensurnalel kavmil kafirin Az önceki ayetlerden de dört tane ayet sikrettim. Ancak o müminlerin Mevlası Allah'tır diyor. Yüksek Şimdi, ya, benim Mevlam diyorsun. Mevlana benim Mevlam. Bizim Mevlamız Allah'tır. Yani o onun ismini söylemem ona hakaret mi oluyor? O Saadullah diyor mesela, mesela Ömerli olsun. Ondan sonra daha kulağımda duyuyoruz diyor böyle kelimeler ediyorlar diyor. Şimdi, değil, yani Şimdi atmalı, ha şunu yapabilir miyiz mesela Celalettin Rumi'nin sen çok övdüğünde şunu derim, misal o arkadaşlarımızdan birisi olsa dese ki böyle evliya, böyle kutup, böyle alim, böyle şey dese derim ki bunları siz nereden okudunuz, nereden bunun alimliğini öğrendiniz derim. Muhtemelen bana diyecek ki Mesnevi'den. Ben de eğer bu adama illa cevap vermem gerekirse Mesnevi'de ayet ve hadislere muhalif olan bir iki tane örnek gösteririm. Bu şimdi Celaleddin Rumi hakaret mi olur? yine Mesnevi'den kendimden hiçbir şey bulaştırmam adaletsizlik etmeyelim ona diye Mesnevi'nin 5. cildini açarım eşek ile cariyenin nasıl seviştiğini gösteririm onu. orada aynen böyle anlatıyor şimdi bu Mevlana Celaleddin Rumi'ye hakaret mi olur yok o kendileri de yapıyor fikirlerine karşıyız diyorlar mesela e fikirlerine karşıysan kendine de fikirlerine karşıyım cesedini mi kabul ediyorlar yani böyle bir e, nasıl bir söz fikirlerine karşıyız. Yok o konuda demedim mesela. Ahmet Hoca da genelde bu bazı hocalar çıkıyor isimlerimiz. Yani dikkat konusunda sizin başka camiattar hakkında. Heh. Yani sayıyor sayya sayya ben onun şansına bir şey demiyorum diyor. Fikirlerine karşı diyor. Yani o da bir şey yani sizi hak veriyor. Ona bir şey diyemezsin kitabında. Ben hiç yorum yapmam açarım kitabını beşinci cildini şu anda bile getiririm. Şuraya oku beni hiç bulaştırma derim. Siz belki benden daha kötü şey söylersiniz... ...onu okuyunca. Ya o Sayın <gülüyor> hocada da diyordu da... ...50 tane falan var mı hocam o kadar? Tabii ki. Ya siz bir tane dediniz de... Yani ben hani... ...şey olmasın diye örnek dedim yani. Ha bak ben... İşte şuradan açıldı o ben şey var durup var. durup. ya diyor ki cariye ile eşek böyle böyle ya seviştiler diyor onu anlatıyor. Şey tabii var. ki de... e tabi birçok şey en başında giriş kısmındaki Tabii ki tabi ki bu alemlerin rabbinden gelme kitaptır diyor. Bunun sağında solunda koruyucu melekler var diyor. Afedersin ya kanalla Ha şimdi bak bunu duyduğunda şunu der bana ya bunlar o kadar saygısız ki evliyaları inkar ediyorlar der evliyaları inkar ediyorlar dediği budur şimdi bak ben kendimden tek cümle söylemem mesela şu anda sen bile merak ediyorsan üstte kütüphanemde hemen gidip getiririm şuraya koyarım sen kendin oku yani gerekliyse getirttireyim yok bakacağız da. bir arkadaşa getirecekler arkadaşında varmış evet. şimdi ben o konuda hiç yorum yapmam Kendin aç oku şimdi oradaki bir şeyi nakletmem veya al kendin oku demem ona hakaret mi iftira mı oluyor ben ne dedim biz doğruları beyan etmekten kaçınmayız bizim burada dikkat ettiğimiz e, bu insanlar bilmeyerek işledikleri hatalardan dolayı o insanları tekfir etmek, tenkit etmek, gıybetlerini etmek, onlar için zan gütmek hakaret etmek adaletsizlik etmemek gerekir bu illa doğru olan bir şeyi saklayacağız, var olan bir şeyi inkar edeceğiz anlamında değil şimdi adam bana Celaleddin Rumiyi över över ben kendimden hiçbir şey bulaştırmam çünkü benden yıllar önce yaşamış ölmüş bir insan ben onun hakkında bir şey söyleyebilmem için bizatihi görmüş olmam konuşmuş olmam gerekiyor böyle bir imkanım olmadığına göre ben onu ne ile tanırım bıraktığı eseriyle tanırım o bana bu kadar övdüğünde ben ona şunu soruyorum diyorum ki siz bunun bu kadar büyük veli böyle bir kutup olduğunu nereden öğrendiniz diyorum diyor ki kitabından diyor çünkü yan yana gelmediler. Kitabından diyor. Peki kitabının şu cildi şu sayfasında şunlar şunlar var diyorum. Bunu da okudunuz mu? Şimdi benim bunu söylemem ona hakaret mi olur, iftira mı olur? Ha ispat edemezsem iftira olur bak. Ama gidip cildi getirip sayfasını yerini açıp hatta okuyacağı yerleri bile altını noktalamışım rahat görsün diye. Onu yapıyorsan bu iftira olmaz. Biz ancak bu tasavvufçuların kutup, seyit, alim, gavuz dediklerini tenkitimiz ancak böyle oluyor. Kendi kitaplarında sayfasıyla, numarasıyla al kardeşim şu, şu, şu diyoruz. Hocam? Olsun da, bana <gülüyor> Bana şey? hiç sorma. Birinci mektubu aç oku. Hiçbir şey sorma bana. <gülüyor> Hep okuyorlar da biz ya, orasını okuyorlar abi. kaç kere dinledik de. <gülüyor> Birinci mektup bazı baskılarında çıkartmışlar. Bazı baskılarında var. Şimdi bak mesela kitaplar konuşulabilir yani bu kitap bir kaynak kitap değil okumasam Allah katından bana bir günah yok yani aşırı yüceltme var değil Çok yani işte şey insanın var. yapısında da var sevdiğini biraz fazla yüceltir buhz edip kınadığını da aşırı kınar bu insanın böyle yapısında olan bir şey evet hepimizde He, hepimiz var bak birine kızdığımızda tenkit ettiğimizde bak neler yaparız ya bir çocuğa kızdığımızda neredeyse öldüresiye davranırız yani insanın yapısında sevdiğini aşırı yüceltme yerdiğini de aşırı yerme var biraz bu şeylere de böyle olmuş yani sevdikleri için aşırı yüceltmişler belki adamın kendisi duysa bundan belki rahatsız olacak şekilde yüceltilmiş çözdük hocam anlatamıyorum ama mesnevi böyle değil mesnevi mübarek tap takır gidiyor mübarek hocam Vahhabıksın abi? Ha, şunu sorsan, hepsi mi batıl sorsan içinde doğrular var tabii ki. Tasavvuf olup da hocam, tasavvuf ehli olup da, tarikat ehli olup da. Yani Ya sen Vahhabi misin? Niye uğraşıyorsun tarikatçılarla? Seni teple, de Şimdi bak, seni duysalar diyecek bu Vahhabi olmuş. <gülüyor> hocam